İyi günler efendim, iyi günler. İyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? Hala kendime gelemedim Hacı Hayırdır, niye? Ya bugün bir arkadaşa davetliydim. Hoş beş falan derken saatin farkına varmamışım. Eyvah dedim geç kaldım. Hemen atladım bir taksiye. Bilemediğim yerler, taksicinin de bildiği yok. Döndükçe döndük, döndükçe döndük, dolandıkça dolandık birader. İyi iyi, yetiştin ama. Yetiştim de, bir de bana sor nasıl yetiştim. E, navigasyon yok muydu takside? Na, na na na na na na yok muydu na? Hani bu yolları falan gösteriyor ya, navigasyon, navigasyon efendim. Türkçe konuşacığı var, anlamıyorum ben, navigasyon, tıkikasyon. Yahu yol gösterici alet, ondan diyorum yok muydu? Nasıl bir şey o yol gösterici alet? Gideceğin yolu sana tarif ediyor. Hatta bunların konuşanı bile var. Ko konuşanı var. Evet. Sağa dön, soldan devam et, oradan dön diyenleri var. Allah Allah, yapma ya. Ulan ben konuşamıyorum. Alet nasıl konuşacak? Çok kolay oluyor işin. Mesela geri geri mi gidiyorsun? Beş metre kaldı, üç metre kaldı, bir metre on santim falan diye... Yapma ya. ...öyle öyle uyarıyor seni Allah Allah, çarptığımda da aha vurdun mu diyor. Yahu bu uyarmalardan sonra da çarptıysan yok. Ne diyeyim artık sana? Ben bu cihazın yerinde olsam şeyin adı adı... ...nevigasyon ne, ne, öyle mi neydi ya anlamadım gitti işte ya. Navigasyon efendim? Neyse tamam anladım anladım. İyi ki yerinde değilsin. Şimdi bu cihaz çıktıysa bizim artık camı açıp... ...abi bu yol nereye çıkar diye sormamıza gerek yok. Ya da şunu nasıl buluruz diye adres tarifi almamıza gerek yok. kebab. kebap. Ee, birazcık öyle. Şöyle camiden dön, bakkalı solla, manavdan köşe yap, yok yani artık. Yok tabii. En kısa yollardan götürüyor bu alet. Hem dolanmadığın için zamandan da tasarruf ediyorsun. Ha, hem de paran cebine kalıyor. Aynen öyle. Ha, dolandırmadan gidiyor. <gülüyor> Güzel. Tığ, gitti bu, bunca paralar bugüne kadar desene. Heh, bugün öyle. Bir daha o cihazdan olmayan taksiye binmem arkadaş. İyi de sonuçta bir alet. Her gün onlarca yol değişikliği oluyor, e çıkmaz sokak oluyor, tek yön oluyor. Bunları nereden bilecek hemen biliyor mu? E onları bilemeyecek tabi. Sen niye direksiyondasın? Seni olmayan sokağa yönlendiriyorsa dinlemeyeceksin efendim. E, kafama göre dinleyip kafama göre dinlemeyeceğim yani. Yani yok da arada yanılma payı var. Yanılma payı evet. e Olacak o kadar. Tabi. Zaten çok merak etme, öyle birkaç ayda bir güncelleniyor bu aletler. Benim bir arkadaşın başına gelmiş böyle bir şey. Evet. Evine dakikalar kala o dönüşü yapın tarzında bir ses gelmez mi cihazdan? Aa, dedim sana. Basmışlar kahkayı. <gülüyor> Yok ben kahkaha basmam başka şey basarım. Yok ben vazgeçtim bu aletten. Şimdi başka bir tarafa çıkarır. Eve gideceğim diye kaynanana falan götürür. Al başına belayı. Bak bunların elde taşınanı da var. Yaya mı gidiyorsun? Onda da sormana gerek yok. Ben almayacağım. Yurdum insanından, market, eczane diye diye giderim gideceğim yere. Yani navigasyon ah dedim. <gülüyor> Navigasyona gerek yok. Ben navigasyonu kendim bulurum. İyi git Karagöz. Yolun açık olsun. Haydi. Hepimizin yolu açık olsun birader. Karagöz'u uğurladığımıza göre biz de gidelim efendim. Geldik programımızın sonuna.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 Bari söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayız stüdyodayız. <gülüyor> <Ar> <gülüyor>